Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdele lillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udubillahi min şururi enfusina ve min a'malina Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fî enne astaqal hadîs kitâbüllâh ve hayrül hediyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umûri mühtesatuhâ ve kullü mühtesetin bid'a ve kullü bid'atin dalâle ve kullü dalâletin fînâr Sevgili cerhinde kitâbul ilim Kur'an'ın cemedilmesi başına kalmıştık 81. hadis Zeyd bin Sabit radıyallahu anh dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında parçalar üzerine Kur'an ayetlerini topluyorduk. Bunu hakim Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir sinatla rivayet etmiştir. Ayrıca İbn-i İbban, Ahmed bin Amber, Tirmizi, İbne Birşeybi, Musannefte ve Müsnedinde, Taberani Mucemül Kebir'de, Beyhaki Delalül Nübüvvede, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. El Elbani sayıya da sayı olduğunu belirtir. <gülüyor> hakim Ennisaburi Rahimullah bu rivayetin ardından dedi ki bu hadis Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cem edildiğine açık bir delildir. Yani Kur'an'ın cemi bir araya toplanması <gülüyor> e, işte Ebu Bekir radıyallahu zamanında, Ömer radıyallahu zamanında gerçekleştirilmiştir. E, burada kast edilen o ana kadar Allah Resulullah aleyhisselatü ve vesselam zamanında o ana kadar nazil olanlar neyse bunları topladıkları bir araya getirdikleri sahabeler Allah Resulü ve Vesselam hayattayken bunu yapıyorlarmış demek ki. Yani bu e, Kur'an'ın cem'i e, bir bidat değildir. Halifeler zamanında ilk defa ortaya çıkan bir şey değildir. Allah Resulü Vesselam, hayattayken de bunu yapıyorlardı sahabeler. Yalnız Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem hayattayken bazı ayetlerin nezhi gibi bir durum söz konusu olduğunda yani bir Ebu Bekir Radyalan zamandaki gibi, Ömer Radyalan zamandaki gibi bir cem etme işlemi tamamlanyla gerçekleşmemişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetleri nazlı oldukça işte bu ayeti şu sureye yazın diyerek bildiriyordu. Yani son hali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamandayken son halini almamıştı Kur'an-ı Kerim. Fakat uygulama olarak demek ki sahabeler o ana kadar nazlı olan ne varsa bunları topluyorlardı. Böyle bir cem işlemi yapıyorlardı. 82. Hadis, Kur'an'a tutunmak başlığı altında. Ebu Şuray El-Huzayi radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu. Müjdelenin, müjdelenin. Sizler Allah'tan başka ibadete layık hak ile olmadığına ve benim Allah'ın resul olduğuma şahitlik etmiyor musunuz? Onlar evet dediler. Buyurdu ki, Muhakkak ki şu Kur'an, bir tarafı Allah Azze ve Celle'nin elinde olan, diğer tarafı da sizin ellerinizde olan bir sebeptir. Ona tutunun. Muhakkak ki sizler ondan sonra asla sapıtmaz ve helak olmazsınız. Bunun Müslim'in şartına göre bir sınavla İbn-i Asım el-Ahad vel-Methani'de, İbn-i İbban, i̇bn Bişeybe, Taberani, Avb bin Hümeyd, Hatib-ül Bağdadi, El-Fakih vel-Mütefakkih'de, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Muhtasar-ı Kıyam'ın -el rivayet etmişlerdir bani es sayyada ve Muhbil bin Hadi Sayyir-ül kaydetmişlerdir. Hadis, hadis Müslim'in şartına göredir. <gülüyor> Yine e, Kur'an'a tutunmakla ilgili diğer bir hadis, 83. hadis. Abdullah bin Samit Rahimullah dedi ki, Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi, Ben ey Allah Resulü, içinde bulunduğumuz bu hayırdan sonra bizi sakındıracağın bir şer var mı dedim, buyurdu ki, Ey Huzeyfe sana Allah'ın kitabını tavsiye ederim, onu öğren ve içindekilere tabi ol. Ben evet deyince kadar, bunu üç defa söyledi. Bu da Müslüm'ün şartına göre bir isnapla Beyhaki Şuabil İman'da İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. <gülüyor> evet. ilk hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir istiare yapmıştır. Yani Kur'an'ın bir tarafı Allah azze ve celle'nin elinde olan, bir tarafı bizlerin, insanların elinde olan bir sebep olduğunu istiare kablinden söylemiştir. Buna tutunun. Yani içindekilerle amel etmeye teşviktir bu. Şayet bunu yaparsanız ondan sonra asla sapıtmaz ve helak olmazsınız. Bunu baştaki müjde ifadesiyle beraber birleştirirsek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen kimselerin Kur'an'a tutundukları takdirde asla sapıtmayacağını açıkça ifade ediyor. Yine bir sonraki hadiste Huzeyfe Radiyallahu anh'a de, ee, onu öğren ve içindekilere tabi ol demiştir. Kur'an'a tutunmanın ne şekilde olacağını da böylece açıklamış oluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Kur'an'ı okumasını öğrenmek, onun hükümlerini öğrenmek ve içindekilere tabi ol sözü de e, emir ve yasaklarına tabi olmaktır. Kur'an eğitimine önem verilmesi 84. hadis. Ukbe bin Amir radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kur'an'ı öğrenin ve ezberini sağlam yapın. Nefsim elinde olana yemin ederim ki elbette o devenin bağından kaçmasından daha şiddetli bir şekilde ezberden gider. Bu Müslüm'ün şartına göre bir isnatla gelmiştir. Firyabi, Fezailul Kur'an'da, İbni İbban Sayhinde, Ebu Avane Mustahrecinde, Ahmet bin Anbel, İbne Birşeybe, Sünenül Kübra'da, Nesai, Ebu Yala, Darimi, Taberani, Haris bin Ebi Usame Müsnedinde, mervezi Muhtasar-ı Kıyam-ı Leyli'de Beyhak-ı şuhab rivayet etmişlerdir. Şeyh Mukbil bin Hadi Sahih-ül kaydedir. kaydeder. <gülüyor> evet, Kur'an'ı öğrenin ve ezberini sağlam yapın. Ee, burada devenin kaçışından bile daha şiddetli bir şekilde ezberden gideceğine işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani deve e, hırçın bir hayvandır, inatçı bir hayvandır. Evet, onun kaçışından daha seri bir şekilde Kur'an-ı Kerim ezberden gider. Yani bunu öğrenin, ezberini sağlam yapın. Şimdikilerin yaptığı gibi değil yani buradaki öğrenme. Öğrenip ezberini sağlam yapma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde olmalı. Yani Kur'an-ı Kerim'e başından ezberletiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani başından Fatiha Suresi, Bakara Suresi bir... Sûren Bakara suresinin ezberi İbnü'l-Merradiyye gibi uyanık bir sahabenin öğrenişiyle 4 sene veya 8 sene bir zaman almıştır. Şüphesiz onlar ahkamıyla birlikte öğreniyorlardı. İçerdiği yani ezberledikleri ayetlerin içerdiği hükümler nelerdir? Bunlarla birlikte öğreniyorlardı. Allah Resulü Aleyhissatmesam böyle bir öğrenmeye teşvik yapıyor. Böylece geç sürse de Kur'an'ın öğrenilmesi ve ezberlenmesi bu kalıcı olur. Fakat şimdi işte iki sene içerisinde hemen hafız çıkarmak için Kur'an'ın sonundan başlarlar. Her cüzün sonundan geriye doğru, başa doğru ezberleyerek çalışırlar. Bu ezberin kolay olması için yapılır ve kişi işte normal bir çalışma sürecinde iki senede hafız çıkar. Fakat bu hakikatte hafız falan değildir yani Kur'an'ın kahriyesi değildir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda ümmetimin çoğu Kari'lerden, Kur'an hafızlarından yani Kari, Kur'an hafızı bizde Kur'an hafızı denilen kişiler bunlardan olacaktır diyor. Neden? Çünkü hükümlerini bilmiyorlar. Kur'an'ı okuyor, hükümlerini bilmiyor. Bir sonraki hadiste bunun ayrıntısı gelecek. Ee, ve bunlar da zaten bu şekilde öğrendikleri Kur'an-ı Kerim çok çabuk bir şekilde ezberlerinden gidiyor. Yani bu şekilde hafız çıkan kişiler her ay ezberlerini tazelemek zorundalar. Yani sürekli bundan meşgul olmak zorundalar ezberlerinde diri kalması için. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde olursa kişinin kolay kolay ezberinden çıkmaz. Bu yüzden ezberini sağlam yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani eğer düzgün bir şekilde ezberlenirse acele etmeden hükümleriyle beraber içerindekilerle amel ederek bu şekilde ezberlenirse e, bu sağlam bir ezber olur. Allah'ın izniyle de o kolay kolay e, ezberden çıkmaz. Kur'an'ın bilinmesinde sahabe ve tabiinin önemi. 85. hadis Cadir radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Bir ordu gönderilir ve onlara aranızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri var mı denilir. Onlar da evet derler onu ararlar ve bulurlar. Bunun üzerine fetih nasip olur. Sonra bir ordu gönderilir ve içinizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını gören bir kimse var mı? Yani tabiinden bir kimse var mı? denilir. Ararlar fakat bulamazlar. Hatta denizin ötesinde de olsa elbette ona giderlerdi. Sonra geriye Kur'an'ı okuyan fakat onun ne olduğunu bilmeyen bir topluluk kalır. Bu Müslim'in inşaatına göre bir isnafla Ebu Yala tarafından rivayet edilmiştir. Yani buradaki delalet açıktır. Birincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından biri olması sebebiyle aralarında. Yani o bir berekettir. Onun bereketiyle fetih nasip olur. Sonra bir ordu gönderilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını gören bir kimse var mı? Yani tabi'in olsa, sahabeyi gören birisi olsa o da fethe bir vesile olacak. <gülüyor> Fakat onu bulamazlar. Yani bu demek ki Tabi'inden sonraki bir dönemde bulamayacaklar bunu. E, hatta şayet e, o, öyle bir hayatta olduğunu bilse, denizler ötesinde bile olsa ona giderlerdi. E, bozulmayı şöyle açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra geriye Kur'an'ı okuyan fakat onun ne olduğunu bilmeyen bir topluluk kalır. Yani Kur'an'ı okurlar, ezberlerler fakat ne olduğunu bilmezler. Bunu yani sahabe zamanında tabiîn zamanda fetihlerin nasip olması, onların zafer kazanmaları bu kimselerin Kur'an'ı ve sünneti direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri şekilde yani selefin menheciyle hareket etmeleri sebebiyle Allah Azze ve Celle onlara fetih nasip eder. Fakat bu gittiği zaman yani Kur'an'ı bilmeyen hadisleri bilmeyen, o Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin muradı nedir? Bunu açıklayan, nasları bilmeyen kimseler olduğunda işte e, bu kınanmış bir topluluk oluyor. Kur'an'ı okurlar fakat ne olduğunu bilmezler. <gülüyor> Nasların zahirinin esas alınmaz. 86. hadis Malik bin Evs bin Hadesan en Nasri r.a. dedi ki nikahlı bir eşim vardı vefat etti. Benden çocuğu olmuştu. Ali bin Ebi Talip Radiyalan ile karşılaştım ve sana ne oldu diye sordu. Ben hanımım öldü dedim. Ali Radiyalan hanımının başkasından kızı var mıydı diye sordu. Ben evet dedim. Ali Radiyalan senin evinde miydi diye sordu. Ben hayır Taif'teydi dedim. Ali Radiyalan o halde onun nikahla dedi. Ben evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayeti nerede kaldı diye sordum. Ali Radiyalan o senin evinde değil ki, bu ancak senin evinde olduğu zamandır dedi. Bu Müslim'in şartına göre bir isnatla gelmiştir. Bunu ebul Farıl Salih bin Ahmet, yani Ahmet bin Hanbelinoğlu, mesail Ahmed'te Ahmet'te rivayet ediyor. Abdülrezzak Musannef'te, İbn-i Bihatim tefsirinde, İbnül Münzir El-Evsat'ta, i̇bn Nazım El-Muhalla'da rivayet etmiştir. Elbani i̇rval Kalil'de Galil'de sahih olduğunu belirtir. Evet, burada Nisa suresi 23. ayetini delil getiriyor Malik bin Evs radıyallahu anh. Yani ayette evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Ayetin zahiri bu. Yani evlerinizde olan, kucağınızda, yanınızda olan diye geçiyor. Ve rabbi kumullati fi hucurikun. Odalarınızda bulunan, sizin yanınızda bulunan kimseler. Burada Malik bin Evsin hanımı ölüyor. Onun, onun Başka birinden kızı var. Yani üvey kızı oluyor. Fakat aynı evde değiller. Farklı bir yerde o. Onun nikahla diyor Ali R.A. Bu da işte Kur'an'ın zahiriyle amel etme konusunda. Sahabenin menajcine en açık delillerden birisi. Yani şimdikiler kıyas yapıyor tabii. İşte evlerinizde bulunan üvey kızların size haram kılındı diyor ayette. Ama evlerinizde bulunmayan üvey kızlar ona kıyaslanır. O da haramdır. Yani bunu haram kılarlar. 87. hadis Avf bin Malik el-Eşcayir bir Bidat fırkalarının en kötüsü kıyas yapanlardır. Başlığı altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim 70 küsur fırka yerleşecek. Ümmetime karşı fitne bakımından en büyükleri yani fitnesi en büyük olanları meseleleri reyleriyle, şahsi görüşleriyle kıyaslayıp haramı helal, helali haram sayan bir topluk olacaktır. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnat gelmiştir. Hatibül Bağdadi tarihinde hakim Bezzar Taberani, Taberani e, Müsnedüş Şami'inde, e, İbn-i battal Libane'de, Herevi Zemmül Kelam'da, El-Hannayyat'ta, Ebu Sayden Nakkaş ve Vaydül Iraki'inde... Halilal İlel'de, Ebu'l-Fereç El-İsbani Arusul Eczada, İbn-i Abdülber Camii Be'anilim'de, Beyhaki El-Methal'de, İbn-i Nazm El-İhkam'da, i̇bn Asakir tarihinde, İbn-i Cerahli Askalani, Mu'cemu, Şeyhati Meryem adlı cüzünde rivayet etmişlerdir. Tabi bu geçmiş zamanlarda bu hadis üzerinde epey eleştiriler olmuştur. Şurada e, kitaba aldığım İsnat, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. E, bu rivayeti eleştirmeleri diğerlerinin Tarikinde Nuhayn bin Hammad olması sebebiyledir. Biz burada ona bir mutabakatla rivayet ediyoruz. Pek çok mutabilleri var. Kıyas ve Taklit Risalesi'nde Tariklerini çıkarıp yayınlamıştım. Burada İsa bin Yunus, Hariz bin Osman'dan, o Abdurrahman bin Cübeyr bin Nüfeyr'den, o babasından, o Af ah bin Malik el-Eşcai, Radyalan'tan rivayet ediyor. Bu İbn-i Teymiye Feteva'da bu hadisin isnadı hakkında ceyiddir demiştir. Ee, Zehebi yine bu hadisin saatini savunan bazı açıklamalarda bulunmuştur. Hakim Bukhara'ya Müslümin şartlarına göre sayık diyor. Şimdi Nuhayn bin Hammad tarikiyle gelen rivayete gelince Nuhayn bin Hammad Bukhara'nın şeyhlerindendir. Yani Bukhara'nın ricalindendir. Bukhara'nın hocasıdır. Fakat e, bazı sebeplerden ötürü zayıf sayılmıştır. Onun zayıf saliması sebebi e, Nuhaim bin Hamadın sünneti savunma konusundaki şiddetidir. Yani e, bidatçileri reddetme, sünneti savunma konusunda e, şiddetli davranmış ve bazen işte hadis aldığı kimselere yani kendi bulunduğu itikadi yani sünneti savunan bazı rivayetleri gördüğünde e, işte hadis aldığı kimselere çok dikkat etmemiş ve Bundan dolayı da bazı hadisleri kendisi uydurmakla bile itham edilmiş. Yani başkalarının yanında olmayan hadisleri rivayet etmesi sebebiyle eleştirilmiştir. Aslen Nuhayn bin Hamad sikkadır. E, fakat dediğimiz gibi onun hakkında bazı eleştiriler e, vaki olmuştur. Yani başkaları rivayet etmediği bazı hadisleri e, vardır Nuhayn bin Hamad'ın. Bu hadis e, Nuhayn bin Hamad'dan farklı bir tarifle gelmiş. Yani Hariz bin Osman'dan e, burada İsa bin Yunus rivayet ediyor. E, daha başka mutabileri de var. E, onlar işte bu kaynaklarda verdiğim kaynaklarda bazı e, var mutabi olarak. E, Denderli toplu Zemmül Kelam Herevi'nin Zemmül Kelam adlı kitabında e, bulunur bu tarifleri. Yine Hatib'in tarihinde farklı yerlerde geçer. İbnadi'in El Kamil'inde ee, yine bir takım mutabi ve şahitleri var rivayetim. Ee, metnine gelecek olursak reyler ile kıyas yapıp helali haram haramı helal sayan bir topluluk bu ümmetin 73 fırkas içerisinde fitnesi en büyük olanlarıdır. Ve hadiste bildirildiği gibi gerçekleşmiş. Yani e, diğer fırkalar içerisinde e, bu kıyasçılar kadar yaygın bir şey yok. Yaygın bir grup yok. Mesela bir rafizileri düşünün, bunların yayıldığı oran ne kadardır? Haricileri düşünün, bunların yayıldığı oran, mürciyeler veya kaderiler, bunların yayıldığı oran ne kadar ve fitnesi ne kadar? Yani bunlara reddiyeler verilir, genel tarafından şiddetli bir red görürler. Yani kaderler bellidir, cebirler bellidir, ne bileyim bu fırkalar bellidir. Ama şu kıyas ehline baktığımız zaman ehli sünnet arasına bile pek çok kıyasçılar girmiştir. Ve kıyas konusunda adam akıllı reddiye vermezler. Savunan kıyasın neden savunduğunu bilmez, <gülüyor> nasıl savunduğunu bilmez, saçma sapan yollara gider. E, reddeden neyi reddettiğini bilmez, e, kıyası reddeder. Yani e, neyin ne olduğunu bilmeden yapılıyor yani en çok cahilce yaklaşılan meselelerden birisi, bu kıyas meselesi. Var şeylerin ayrıştırılması lazım. Mesela e, delaletün nas dediğimiz bir şey var. Nas'ın delalet ettiği mefhum. Bu hüccettir. Bazıları buna kıyas demişler. Kıyası celi demişler. İsmi kıyasa benzediği için bunu da inkar edenler çıkmış. i̇bn Azm gibi. Bu farklı bir şey. Yani delaletin nas delildir. Nas'ın delalet ettiği manami, bu İstimbat edilir bununla. E, bu inkar edilemez. E, yine illet kıyası denilen bir şey var. İllet kıyası e, ikiye ayrılır illet meselesi. Birisi illeti mensusa, diğeri illeti müstenbita. illeti mensusa herhangi bir illetin Kur'an veya sünnet naslarında belirtilmesidir. İlleti müstenbita ise Alimin istinbat ederek çıkarttığı illettir. Yani mesela Allah azze ve celle hamrı yasaklamıştır. Yani sarhoşluk veren, aklı örten, şuuru gideren şeyleri yasaklamıştır. Bu illetin mensusadır. Bu illetin bulunduğu her bir şey bu illetten dolayı onun hükmüne tabidir. Yani sarhoşluk veren her içecek haramdır. Az ya da çok. Önemli değil. Azı sarhoş verenin çoğu da haramdır. Bu illet nasıl gelmiştir? Ismen bir yasak değil bu e, illet olarak yasaktır. İlleten yasaklanmıştır. Bu illet taşıyan her şey bu hükme tabidir. Veya işte kumar, aldatma gibi, faiz gibi bazı şeyler böyledir. İşte bunun türleri vardır. İşte zamanımızda sigorta denilen şey gibi. Sigorta naslarda ismen haram olarak gelmemiştir ama onun illeti haramdır. Bunun gibi bu illetlerden dolayı, nasla gelen illetlerden dolayı o illet taşıyan diğer eşyalar da e, haram hükmüne dahil edilir. İşte haşhaşın haram olması böyle bir şeydir. İllete binaendir, sarhoşluk vermesi illetine binaendir. E, ismen gelmemiştir. E, bazı istimbat edilen şeyler ise mesela e, illetini alim kendisi tespit ediyor. Müstembita dediğimiz. İstimbat ediyor. İşte bunun haramlı olsa olsa şu sebeptendir. Yani ismen Kur'an'da ismen haram kılmış bir şeyin illetini kendi tespit ediyor. O halde bu illet taşıyan her şey bunun gibi haramdır sonucuna varıyor. Bu işte reddedilen kıyastır. Yani reyleriyle helal ve haram saymayla ilgili böyledir. Mesela işte şey yapmaları gibi araba, kadının araba sürmesini caiz saymak için, helal olduğuna fetva vermek için işte deveye binenlerin en hayırlısı, ensarın kadınlarıdır. Buradan bir kısım bunu illet getirerek, benzerlik kurarak arasında işte araba da böyledir diyor ve kadının araba sürmesine cevaz veriyor. Yani buna cevaz veriyor. Şimdi burası problemli bir istediler. Yani araba başka bir şeydir, deve başka bir şeydir. Burası problemli bir istediler. Ee, diğer taraftan buna haram diyen neye değinerek haram diyor. Yani bir kesimde kadının araba kullanmasına haram diyor. Yani R'ye dayalı olarak buna haram dendiği için yine R'ye dayalı olarak bir reddiye veriliyor. Aslında böyle bir şey gerek yok. Yani çünkü aslen kadının araba sürmesini haram kılan açık deliller olması lazım. Böyle bir şey olmayınca reylerle bu haram kılınamaz. Bu sefer talih illetler... E, gündeme gelir nedir bu illetler İşte kadın araba kullanmasına izin verilirse araba kullanmak öğretilirse işte e, mahremsiz yolculuk yapmaya kalkar vesaire vesaire burada haram olan kadının mahremsiz yolculuğudur yani buna haram denilir. araba kullanması değil e, yani araba kullanmasının haramlığı için açık bir delil olması gerekir e, Tıpkı işte ona muhalif reddiye diye getiren de Kıyasa başvurması gibi. Bunlar e, problemli yollar. Evet, kıyas-ı şebeh ve buna benzer e, kıyas türleri, e, yani savunanın da, reddedenin de e, içeriğinden kafil olduğu pek çok dallanmış, budaklanmış mesele var. Kendisine 50 senete nispet eden fırkalar içerisinde dahi e, bu kıyas oldukça yaygındır yani kıyasın reddedilenin nedir? Reddedilmeyen nedir? Ee, yani bu konuda konuşanlar tam bir muamma içerisinde. Ondan sonra derler ki işte selef de kıyas yapmış. Tamam. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu, Ebû Musa Radiyalan, sahabeler işte bunlar kıyasa karşı çıkmış ama kendileri de kıyas yapmış diyorlar. Bu da buradan da şey getiriyorlar bir de. İşte kıyasın edille işaretten olduğunda icma vardır diyerek böyle de bir şey getiriyorlar. İlk inkar eden de işte Mutezile'den nazamdır kıyası inkar eden diye. Böyle e, bir yol çıkarmaya çalışıyorlar. Bu tamamen batıldır. Ne açıdan batıl? E, kıyasın kullanıldığı yer açısından batıl. Kıyas nerede kullanılır? İlk önce kıyası caiz sayan Selef. Yani Selef'in e, cevaz veren Selef var. İşte İmam Şafii var. Ömer bin Hattab Radyalan var. Bunu nerede söylüyor ama? Burasına kimse dikkat etmiyor. Yani helalin, haramın tayininde asla kıyasa yer yoktur. Seleften hiç kimse getiremezler bu konuda. Sahabeden, tabiinden, tebev-i tabiinden, hatta İmam Şafii'den getiremezler. Nerededir bu selefin bahsettiği kıyas? Nerede? Mesela Ebun Musa'l-Eşari radiyallahu yazdığı mektupta söylüyor. Bir meselede Allah'ın kitabında hüküm varsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde hüküm varsa onunla fetva ver. Bundan bir sonucu alamazsan, kaza bu, fetva kaza. Yani hakim, kadı, kadılık yaparken bunla meselelere, davacılar arasındaki meselelere bununla hükmet. Yani dinde hükmet değil, dikkat edin. davarlar arasında hükmet. O zaman işte sahabeye bak, onların icmasına bak, onların fetvalarına bak ve meseleleri böyle kıyasla, lafzıyla İsnad'da tartışmalıdır. Yani saadet tartışmalıdır ama e, sahih olduğunu kabul etsek burada kastedilen şu. E, burada kıyas olarak söylenen şey, iki tane davacı geliyor sana. Yani sen kadısın. Kadı neye hükmeder? Davalara hükmeder. Helale harama değil. Yani Allah'ın dininde o kadı iştihat yaptığı zaman, o davayla ilgili iştihat yaptığı zaman bu İslam dinine eklenen yeni bir hüküm olmaz. Anlıktır, o anı kurtarmak içindir, o davayı kurtarmak içindir, halletmek içindir. Ve burada e, kadı iştihat eder, iştihat Kur'an'da iştihat eder, sünnette iştihat eder, icmaya bakar, kıyasa bakar, kıyas eder. Daha önce vermiş fetvaları sahabe arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ashab arasına verilmiş meselelere bakar Onlarla karşılaştırır Onlara uygun bir dava meydana gelmişse Burada buna göre hükmeder davaların davasını böyle çözer Cevaz verilen kıyas bu Biz böyle bir kıyası inkar etmiyoruz Yani bu iştahattır İştahada kimse karşı çıkmaz yani İştahada yetkili olan kişi Kadı veya hakim iştahat eder Bunda ya isabet eder Ya yanılır İsabet etmesi %100 diye bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hakim iştahat ettiğinde isabet ederse iki ecir, hata ederse, yanılırsa bir ecir. İştahat ettiğinden dolayı. Yani samimiyetle hakkı aradığından dolayı bir ecir var. İsabet etseydi ikinci ecir de alacaktı. Bu gösteriyor ki kıyas, yani iştahat eşittir, kıyas kıyas eşittir, iştahattır diyor ya İmam Şafi. Bu gösteriyor ki kıyas, %50, %50 ya isabet eder ya etmez. Kesin bir şey değil. O halde edile-i olamaz. Ama neye yarar? O iki kişinin babasının mutlaka hali olması lazım. Yani sen buna bilmiyorum diyemezsin. Kadı bu, bu makamda bilmiyorum diyemez. Yani bir şekilde iştah edip onu karara bağlaması lazım. Bu dil hükmü değil ki, işte şu helal midir, haram mıdır diye müftiye sorulan bir fetvadan bahsetmiyoruz. Kadı, kadının yaptığı kıyastan bahsediyoruz. O davayı karara bağlamak zorunda. Kur'an'dan bulamadı. Sünnetten açık bir nas bulamadı. İcma da yok bu konuda. Ne yapar? Kitapta ve sünnette olan benzerlerine bakarak kıyas yapar ve o davayı bir şekilde halletmek zorundadır. Kapısına gelen iki tane davalıyı geri çevirmesi caiz değil kadının. İşte büyük bu makamda olan kişileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Zaten hadisin... Ee, rivayet yollarını ben e, şeye koydum, siteye koydum. Birisinde Ahmet bin Nambe'den gelen rivayetlerinden birisi kadı işte ettiği zaman diye geçiyor. Diğerinde hakim işte ettiği zaman diye geçiyor. Hakim yöneticidir. Yani vali olur, yani halife olur. Bunların hepsini resmi yöneticilik makamda olan İslam'daki makamda orada olan herkesi kuşatan bir isimdir hakim. Kadı işte bu insanların davalarına bakan kadıdır. Hakimdir yani. İşte bu iştahat eder. Şeriat buna bu yetkiyi vermiş. Burada kıyasa da başvurur. Ama onun kıyasla o kimselere iki tane davacıya verdiği hüküm Allah'ın şeriatına eklenmez. Sen kıyas edile-i şeriyedendir dediğin zaman kıyası helal ve haram koyma mertebesine yerleştirmiş olursun. Problem olan bu. Bu sebeple kıyasın lehinde ve aleyhinde konuşanlar bilinçsiz bir şekilde konuşmakta, kendisiyle hiç alakası olmayan meseleleri delil getirmekte, bazen kendi aleyhin olan şeyler söylemekte, daha da cahili tutup Allah kıyası yapmıştır, biz niye kıyası yapmayalım demektedir ki bu söz aslında küfürdür. Fakat şuursuzca söylediği için biz bunu söyleyenleri tekbir etmiyoruz. Yani sözünün nereye vardığını, ee, bilmeden, düşünmeden konuşuyor bunlar. Küfür bir sözdür bu. Allah kıyas yapmıştır, biz niye kıyas yapmayalım? Bir kere bu, Allah'a cehalet isnat etmektir bu söz. İnsan neden kıyas yapar? Bilmediği için kıyas yapar. Bir meselenin hükmünü bilmediği için kıyas yapar. Allah Azze ve Celle'ye böyle bir cehalet nispederilmiştir, bir. İkincisi, Allah Helal koymuştur, haram koymuştur. Allah helal ve haram biz göre biz de helal ve haram koyarız demeye varır bu. Ee, aynı kapıya çıkar. Bu teşride Allah'a ortaklık iddiasıdır. Biz sebebini, hikmetini bilelim, bilmeyelim. Allah dilediğini haram kılar, dilediğini helal kılar. Bunlar illaki bir sebebe, bir illete bağlı değildir. Mesela deve et. Şimdi dedik ya, batıl yolu tutan, illet bir ile hareket eden insanlar mesela diyorlar ki zarar. Şeriatta haram kılmanın dayanağı o şeyin zararlı olmasıdır derler. Mesela zararı bu sebeple haram kılma sebeplerinden, illetlerinden sayarlar. Bir şey zarar veriyorsa o haramdır diye birçok kimseye iddia ediyor. Şimdi Allah Azze ve Celle hiçbir yerde, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde hiçbir yerde herhangi bir şeyin zararlı olmasını onun haram kılması sebebi olarak zikretmemiştir. Yani şeriatta böyle bir hüküm yok. Yani bir şey zararlıysa o haramdır diye bir kaide kitapta ve sünnette kesinlikle yok. E bunlar nereden çıkarıyor? İşte İslam'da zarar vermekte zarara uğratmakta yoktur diye Hukuki ilişkilerdeki zararı tutuyorlar, genelleştiriyorlar. Bütün zararlar bu kapsamdadır diye. Bir şey zararlıysa haramdır diyorlar. Öyle bir genel kayda çıkarıyorlar. Şeriatta böyle bir kayda yok. Yani zararlı olan bir şey haramdır. Bu, bu kayda sahip bir kayda değildir. Deve eti helaldi bizden öncekilere. Estağfurullah haramdı. E, tek tırnaklıların eti. Tek tırnakların eti haramdı. Bize helal kılındı. Bunun zararla bir alakası yok. Sığır eti zararlı olduğu belirtilmiş. Ama bize helaldir. Onun eti, entinde hastalık vardır. Sütü ise şifadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, zararlı olduğu halde onda zarar olduğu belirtildi halde haramlığından bahsedemiyor. Bilakis kurban hayvanlarındandır sığır. İşte e, bu Genel kaydeyi çıkaran insanlar, uydurdukları bu kaydenin arkasında duramazlar. Yani bidat bir bidatı çıkarır, fakat kendileri onun arkasında duramazlar. Zararlı olmayan hiçbir şey kolay kolay bulamazlar. Bu zararın ölçüsü nedir o halde? Nedir yani? Bu ölçüyü nasıl koyacaklar? İlaç alacaklar, şimdi sigaraya diyorlar mesela, üstünde sağlığa zararlıdır yazıyor falan filan. Sigarada yazdığı gibi ilaçlarda da yazıyor. Yan etkileri var. Yan etkisi olmayan bir ilaç neredeyse yok. Yani tedavi için kullandığın şeyde bile zarar söz konusu. Yani sen bunu işte zararlı olan her şey haramdır diye bir kayda koyduğun zaman kendi hayatını kendine haram kılıyorsun. Ekmek zararlıdır. Kullanılan içindeki malzemelere bir bak. İçtiğin içecekler, yapay tatlandırıcılar, şunlar bunlar, işte bulyonlar falan filan. Yani bunlardan... Eğer zarar veren her şey haramdır, kaydesiyle hareket edilecekse, bir kimse hiçbir şekilde ekmek yiyemez, neredeyse su da içemez. Bir suyu tahlile gönderin yani. Çeşmeden içtiğin suyu bir tahlile gönder yani. Neler var bunda? Kendi kendilerine insanlar böyle problemler yapıyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle'nin şeriatı müsamahalıdır, geniştir. Allah Azze ve Celle zarar olmasına rağmen pek çok şeyi bizlere haram kılmamıştır. Bunların yanı sıra faydalı olmasına rağmen haram kıldıkları vardır. Mesela içki hakkında Allah Azze ve Celle diyor ki onda bir takım menfaatler, faydalar vardır. Fakat kaderin haram kılma sebebine. Zararı daha çoktur demiyor. Fakat onun günahı daha fazladır diyor. Yani içkide faydalar var sağlığa fayda var. Allah Azze ve Celle bunu ispat ediyor. Faydası var. Fakat diyor, onun zararı demiyor da, onun günahı ismi onun faydasından daha fazladır diyor. Yani içkinin faydasına karşılık zararını zikretmiyor da Allah Azze ve Celle günahını zikrediyor. Bu düşünülmesi gereken yani Müslümanların Kur'an ayetlerini Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerini Düşünerek okumamalarından bilakis işte medreselerde klasik işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından sonra, tabiinden sonra e, zembereye kaymış, kelamcılara yaklaşmış, meseleleri akıllarıyla çözmeye çalışan, mutezile ekolleriyle oluşturmuş, fıkıh usulleriyle öğretim gördükleri medreselerden yetişmiş insanların e, öğreti tarzlarıyla dine yaklaştıkları için yani birer gözlük edinerek Kur'an ve sünnete karşı mezheplerin veya kelamcıların gözüyle baktıkları için e, asla idrak etmedikleri, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor, Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor bunu düşünmeden sadece mezhep e, veya ekol kanalından kendilerine ne gelmişse o açıdan baktıkları için saptıkları en önemli meselelerden birisidir. Dikkat edin, fitne bakımından en büyükleri diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kıyasın fitnesi Müslüman aleminde bütün ekollerin içerisine girmiştir. Bu sebeple e, helali haram, haramı helal sayan e, pek çok kimse vardır. Bu oldukça yaygındır. Yani ümmet içerisinde çok yaygın bir meseledir. Hakkında açık bir nas olmamasına rağmen insanların bazı şeylerin, helal, bazı şeylerin haram olduğu konusunda rahatça konuştuklarını görürsünüz. Bu ilimle uğraşanları nezdinde böyledir. Cahillerine gelince cahilleri tamamen akılları beş karış kafalarından yukarıda yaşıyorlar. Mesela bu insanlar, cahillerinden bahsediyorum, işte domuz eti yemekten şiddetle kaçınmalarına rağmen içki içmekte sakınca görmüyorlar. Bunun gibi. Yani bazı haramlarda e, ayrı bir tavırlar var. Mesela namazı terk. Namazı terk hakkındaki naslar çok açıktır. Yani bir insan namazı terkin küfür olduğuna itikad etmese bile, yani kendi mezhebinden dolayı itikad etmese bile Allah Azze ve Celle burada ciddi bir şey söylüyor. Resulü Aleyhisselatü vesem ciddi bir şey söylüyor. Mesela en basitinden, ikindi namazını terk eden bir kimsenin ee, sanki çoluk çocuğunu kaybetmiş gibi daha kötü bir haldedir ve bütün amelleri boşa gider diyor. Bir ikindi namazı hakkında sadece. Bu nasıl okuması lazım değil mi? Bilmesi lazım bu Müslümanı. Ee, bunu işitmesine rağmen namaz konusunda gevşek davranıyor ama önüne bir domuz eti konsa müthiş bir şekilde tiksinir kaçar. Neden? Yani neden domuz etine böylesine bir şey varken, tepki varken namaz konusunda bu tepki göstermez? veya içki konusunda bu tepki göstermesine rağmen e, namaz konusunda aynı hassasiyeti göstermez. Bunların sebebi e, işte ortam, çoğunluk nezdinde kabul edilen din ise insanların buna meyyal olduğundan dolayıdır. Yani insanların tabiatında çoğunluğa karşı bir zaaf var. İşte çoğunluk katında domuz yiyen gavur muamelesi görür. Halbuki o haramlardan bir haramdır. Evet büyük günahtır. Haramlardan bir haramdır. Kafire benzemektir. Kafire benzemektir. Kılık kıyafetinde bunu gözetmez. Hatta pantolon buna benzer kafir kıyafetleri konusunda, hatta işte tıraş, kulağın küpelenmesi, buna hızma takılmaz. bu gibi şeylerde o hassasiyeti göstermez. Burada kafire benzediğini çok umursamaz. Fakat domuz eti yiyerek kafire benzemekten alabildiğine sakınır. Yani bunlar, şimdi bu insanlar, yani Müslümanım diyen insanların problemleri, cahilleri, günahkarları, avamı böyle. Peki ilim ehli nasıl sizce? İlim ehli geçinenleri, yani şu bahsettiğimiz e, kelamcı ekollerle bu işi öğrenenler, hakkında açık naslarla büyük tehditler bulunan konularda e, tepki vermezler, reddiye vermezler, hatta bunu fısk bile görmezler. Eğer sevdikleri, yakınları tarafından işleniyorsa, neredeyse bunun helal olduğuna dair tebirlerde bile bulunurlar. Suret meselesinde olduğu gibi. Ama hakkında nasıl bulunmayan meselelerde, yani yer yerinden oynar, tıgara gibi. Bunun gibi şeylerde. Yani haramına dairelerinde hiçbir delil olmayan, kitaptan sünnetten bir delil olmayan konularda, sanki bir taraflarına iğne batırılmış ona hopluyor yani. Böylesine bir tepki. Bunun sebebi nedir yani? Aynı tepkiyi sen hakkından nasıl bulunan ve ciddi tetkiler olan Allah Azze ve Celle'ninle çekişmek sayılan konularda neden göstermezsin? Yani bunun örnekleri saylamayacak evet. kadar çok. İşte bunların hepsi çoğunluk nezdinde kabul gören ve reddedilen şeylere göre hareketlenmesinden dolayı. İleride şey gelecek, taklidin kötülüğü gelecek. Ee, yani toplum Orada ilmezurada yalan sözü gelecek, işte insanlara uymak. Daha önce bir kısım taklidi yeren e, naslarda geçti zaten. Şimdi insanlar bir şeyi kötü görüyor, onun hakkında da nas varsa bu tepkiyi göstermekte problem yok. Peki hakkında nas olmayan bir şeyi toplum kötü görüyor diye? Bu ilmehli onlarla beraber yönleniyorsa, ilimden e, iddia vuran kişilerden bahsediyorum, onlarla beraber şekil alıyorsa veya hakkında nas bulunan bir yasağı toplum neredeyse helalleştirmiş, o konuda dolayı hiçbir kınama, hiçbir kesimden kınama görmüyorsa bir kimse, e, bu ilim iddiasında bulunan kişiler de bunlarla beraber hareket ediyor. O da bir tepki vermiyor. E toplumla hareket bu. Yani kişi ilim yönlendirmiyor, vahiy nasları yönlendirmiyor o zaman. Hangi sebeple? Bunlardan birisi işte bu. Yani sen kıyas yollarını elde edersen, Selef sakındırmış ya Abdullah bin Mesud'dan, Şabir Aymollah'dan gelen rivayetlerde, şayet kıyas yaparsan haramı helal, helali haram yaparsın diyor. Bu ne demek? Ben bu toplumun istekleri, arzularına göre sigarayı haram yaparım, videoyu helal yaparım demek yani kıyas yollarıyla aynaya kıyaslarım işte videodaki surette aynadaki görüntü gibi bunu helal yaparım sigarayı neye kıyaslarım içkiye mi kıyaslamam soğana sarımsağı mı kıyaslamam o olmadı başka şeylere mi işte haşaşa eroyuna mi kıyaslamam yani bu kapı geniş bir kap. bu hevayı yönlendiren şey toplum e sen o toplumu senin söylediklerini ikna edebilmen için kıyasın hüccet olduğunu savunman gerekir. Toplumla aynı istikamette gidebilmen için. Kıyas hüccettir. Kıyas kabul etmezsen olmaz. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas. Kendi içerisinde çelişik bir söz söylerler. Hem icmayı hem kıyası hüccet sayarlar. İcmadan sonra kıyasın sayılması başı başına bir çelişkidir. Çünkü ee, i̇cma dediğimiz şey müştehitlerin, yani fıkıh kitaplarındaki tanımı. Müştehitlerin, Kur'an ve sünnet naslarının delalet ettiği bir mana üzerinde ittifak etmeleridir. Yani bütün müştehitler der ki, evet şu ayet, lafzen, delalet etmese de mana olarak şusa delalet ediyor diye. Müştehitler ittifak ederler. Görüş ayrılığı olmaz onda. Bu bir hüccettir. Hüccet olan onların icmaları değil. Kitap ve sünnetin nasılıdır yine? Bu nas buna delalet ediyor diye hüccettir. Peki kıyas ne? Bundan sonra kıyas sayman manası ne? Kıyasçı der ki Kur'an ve sünnetin nasıl şuna delalet ediyor? Sonra başka bir kıyası der ki, hayır ona değil, buna delalet ediyor, helale delalet ediyor, harama delalet ediyor, öbürü mekruha delalet ediyor, öbürü müstahaba delalet ediyor diye. Aynı mesele hakkında Kur'an ve sünnetten farklı istimbatlar çıkarırlar ama ihtilaf ederler. Şimdi icmayı zikrettikten sonra kıyası zikretmek bu açıdan kendi içerisinde çelişkili bir sözdür. Çünkü beşerin istidlalleri, istimbatları ancak ittifak ettiğinde hucet oluyorsa... Sen önce ittifakı zikredip hüccet diye sonra teker teker kıyası da zikredersen, her bir ferdin kıyasını da zikredersen tam bir curcuna olur. Yani falanca da hak, öbürü de hak, diğeri de hak. O zaman dört mezhebin dördü de hak diyenler haklı bir konuma gelir. Ne dördü? Yüz bin mezhep haktır demek gerekir. Kaç tane insan varsa hepsi haktır demek gerekir. Ne kadar istimbat yapıyorlarsa hepsi haktır. Milyon tane mezhep, hepsi de haktır demek gerekir. İcmadan sonra kıyas zikredersek. Veya kıyası zikredeceksin, icmayı neden zikrediyorsun? İcmanın bir değeri yok ki. Kıyas zaten hüccet. Yani herkes kıyasına göre bir hükme varacak. O hüccetse zaten icmayı zikretmenin manası ne? Elinle-i şerriyeyi sayarken bu başlı başına, kendi içerisinde bu açıdan çelişkili bir sözdür. Ya kıyası zikretmeyeceksin ya icmayı zikretmeyeceksin. Hangisinden vazgeçersin? Şayet icmayı ortadan kaldırıp da onun yerine kıyas koyarsa, bu ümmet e, kan gölüne döner. Birbirlerinin kanlarını dökerler tarihte olduğu gibi. Ama kıyası kaldırırsan, mecburen insanlar Kur'an ve sünnetin nasları etrafında birleşmek zorunda kalırlar. Allah Azze ve Celle de zaten başka bir şeye kapı bırakmıyor. İhtilaf ettiğiniz konuda, Allah'a döndürün, Resul'üne döndürün diyor. Başka bir şey zikretmiyor kitabında. Yani kitap ve sünnet insanları aslında ihtilattan koruyan, icma etmelerini sağlayan bir delildir. Geçen hadislerde de belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle'den bize ulaşan bir sebep. Sağladığımız takdirde bizi helakten kurtaracak bir sebeptir. Şayet biz o iki elimize, bir kitaptan bir sünnetten tutunmazsak onun yerine üçüncü, dördüncü esaslar, istihsanlar, işte mesali, mürseleler falan filan bir sürü şeyler koyarsak, biz e, Kur'an ve sünnetten tutan ellerimizi bırakmak zorunda kalırız. Bu sefer başka şeylere tutunuruz. Onlar da bizi helak eder. Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam Benden sonra saptamayacağınız iki şey bıraktım buyuruyor. Biri Allah'ın kitabı, diğeri sünnetim diyor. Müslümanların, bütün Müslümanların alimiyle, cahiliyle mutlaka kitaba ve sünnete sarmalar lazım. E, dinlerini öğrenirken işte İbnü'l-Seymi'nin şerhi, İbn Hacer'in şerhi, Müslimin işte Nevevi şerhi bu gibi şerh kitaplarından Müslümanların uzak durması lazım. Direkt Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadislerini okumalıdırlar. Şerh kitaplarını ancak ilim ehli okumalıdır. Yani buradaki elde edilecek faydalardan ilim ehli e, faydalanmalı. Çünkü ilim ehli yolunu, menhecini bilen kimsedir. E, hangisi vahiydir. Hangisi vahiy değil? Hangisi delildir? Hangisi delil değil? Bunun ayırdımına varan kimsedir ilmehli. Avam ise böyle değildir. Avam şer kitaplarını okuduğu zaman, yani bu sonraki şer kitapları buradan şeyi hariç tutuyorum yani Begavi'nin şerh sünnesi gibi faydalı kitapları hariç tutuyorum. Burada çünkü reyler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerinin e, muhalifi olarak ayrı bir kefeye konulmaz bekavinin Şerûl Sünnesi gibi kitaplarda. Ama sonrakilerin kitaplarında işte mezheplerin kavilleri sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle başa baş böyle bir çekişme içerisinde mücadele edebilecek, e, yarışçılarmış gibi bir e, şeyde, minvalde sunuluyor. Bu sebeple ilmehli bu kitaplardan Allah bildiğine zarar görür, kitaptan ve sünnetten öğrendiği bir hakikatle amel edeceğine bu teviller sebebiyle ondan sapar, farklı farklı yollara kayar. Şehirlerden bu sebeple özellikle avamın uzak durması lazım. Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği gibi hepimizin e, kitaba ve sünnete dönmemiz lazım. Yani bizim namazımızda, abdestimizde, haccımızda, orucumuzda, zekatımızda, bütün meselelerimizde e, araştıracağımız yer ilmihal kitapları olmamalı, hadis kitapları olmalıdır. Yani Allah'tan, Resulünden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden gelen nakiller neyse sadece bunları toplayan kitaplara bakmalıyız biz. Onun dışında kitaplardan uzak durmamız lazım. Evet, Allah izin verirse bilmeyenin mazur oluşu başlığıyla bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allah'ın ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan ve estağfurke ve etubileikim.